Ve alihi ve ashabihi ecmein Amma ba'd Bugün 9 Kasım 2009 Pazartesi Üç esas şerhlerimizin 10. dersi. Tevfik Allah'tan Evet en son ibadet çeşitlerinde kalmıştık devam ediyorduk. Daha bitirmedik Evet Müellif Rahim demişti ki وَاَنْوَعُ الْاِبَادَةِ اللَّةِ يَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِسْلُ الْاِسْلَامِ وَالْا۪يمَانِ وَالْاِحْسَانِ وَمِنْهُ الدُّٰى والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذة عفوا والاستعانه والاستغاثه والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها. برده Bunlardan birincisi dua dedi. Sonra kork, dedi. Sonra araca Biz bunları anlattık. Bugünkü inşallah işleyeceğimiz delili ile beraber tevekkül. Evet müellif rahimehullah diyor ki o delilü't tevekkül. Neydi bizim ee, siyakımız? sıyakımız? Müellif ibadet çeşitlerini zikretti. Biz biraz anlattık birkaç tanesine değindik. Sonra dedik ki delillerini zikredecek. الله إللي رحمه الله. إيشيء؟ نين؟ إيشيء؟ دعاءن الدلائلن أشادت بنا. خوفن الدلائلن أشادت بنا. رجاءا أشادت بنا. شهات بنا. شهات بنا. شهات Şimdi Sırada 3 tane daha var Yani daha da var da Bugün anlatacağımız Tevekkül ve rahbe بنا. huşu Ha. Öyle mi? Tabii. Tevekkül, aragbe, rahbe ve huşu. Bu dördünün delillerini anlatacak. Zikredecek müellif. Biz de anlatacağız inşallah. Evet, sıralama bu. Kitapta diyor ki: "Ve minhu du'a ve'l-havf ve'r-recâ, sonra ve't-tevekkül ve'r-ragbe ve'r-rahbe ve'l-huşu." Biz biraz tevekkülü anlattık, değil mi? Ragbeti de anlattık biraz. Rahbey'i de anlattık, korku dedi konu. huşuyu da anlattık ama müellifin kendisi hakkında dediğin gibi deliller beraber müellif şimdi zikredecek biz de anlatalım inşallah yüzümüzün yetince diyor ki müellif وَدَلِيلُوا تَوَقْقُلُ tevekkülün delili قَوْلُهُ تَعَالَ Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir evet Allah Azze ve Celle'nin şu kavli tevekkülün delilidir Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül edin. Şimdi biz hatırlarsan nasıl tarif etmiştik şeyi. Tevekkülü dedik ki الْاَعْتِمَادُ عَلَى اللّٰهِ مَا اثِقَتِ بِهِ وَالْاَخْذِ بِالْاَسْبَابِ وَا مَا الْاَخْذِ بِالْاَسْبَابِ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 O yüzden dikkat edersen cümlemizde sanki iki mukaddime var Cümlemizin sıyakında iki mukaddime var. Birincisi hem sebebi alacaksın, ikincisi bir şey var ki yaparsan o sebebi alırken şirke düşeceksin. İşte bu azablar kısmı ve kalp kısmı ile alakalı. İşte bunu kelimede onu söylüyor. O yüzden biz tevekkülü Allah azze ve celle bize emrettiği için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 Diyor ki her kim tevekkül ancak sebepleri ortadan kaldırmayla, sebepleri terk etmeyle şer'i bir tevekkül olur derse bu haktır. Ancak nedir bu hak? Diyor ki ancak kaldırmak kalpten kaldırmayla olmalıdır. Azalardan kaldırmayla, cevarihlerden kaldırmayla değil. Yani sen diyor sarıl ama ona kalbi bağlama. Diyor ki tevekkül,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 caiz olan kısım var, mekru olan kısım var vesaire. Aynı şekilde istiğase. İşte yani şiddetli bir şeyde yardım dilemek tamam mı i̇stiğase. E Bakıyorsun istigası alimler ayırıyor. Caiz olan kısım var, caiz olmayan kısım var. İşte sadece Allah'ın güç yetirebileceği şeylerde başkasından istersen şirk kısmı budur. Güç yetirebileceği adeten.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 Kalp cihetiyle değil. Yani azalar cihetiyle, kalp cihetiyle değil. Tamam Çünkü tevkii nedir? Bak şimdi iki nokta var. Diyoruz ki, mahlukata tevekkül edemesin ama ona tevkiiyle edersin. Türkçe'de biz bunu kullanıyoruz. Aslında tevkil şudur. Yani huve tefvidu fil umur letihiyye min Yani azalar cihetinden olan bir şeydir bu.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 Mesela ben oğluma faturayı veriyorum, git oğlum yatır işte, tamam mı? Bir iş ona Tevekkür ediyorum, onun faturayı yatırıp benim işimi halletmesi için. Diyoruz ki işte sen kalbi bağlarsan tebakkül edeyim ona. O şöyle bir işgal gelebilir ya. O zaman Allah'tan gayesine tevekkül eden hemen hemen Türkiye'de atıyorum 70 milyon insanın işte bu ermişten sonra diyelim ki 50 milyon insan var, bu yüksek. Bunların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 mahlukat hakkında ancak caiz olan şey tevkildir. Yani buna da, bu da cevarih yani azalar cetiyle alakalıdır, kalp cetiyle alakalı değil. Tevkil. Tamam? Mesela dersin ki şöyle dersin. Tevekkeltu aleyke mesela nasıl Kur'an'ın cümlesi. Tevekkeltu aleyke en tati yani işte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 Hem bunu dille söylemen olmaz hem de kalp ben zaten. Ancak yapabileceğin vekeltuke. Vekil tu değil yani. Tevekkül. Vekeltu tevkil. Tamam. O yüzden iki kısma ayırıyoruz. Birincisi diyoruz ki tevkil, Birincisi diyoruz ki tevekkül. Allah'tan gayrısının sarf edilmesi caiz değil. Tevkil ise caiz. Yani bu da vekalet. Vekalete diyorlar ki المرهية اسناد الشي من اعمال ال جواره للمخلوق فيما يقدر علي Mahlukatın güç yetirebileceği şeylerde azalar ile alakalı olarak bir şeyi karşı tarafa isnat etme. Budur işte tevkil. Bu da caiz. Tevkil.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 Allah'a vecelle tevekkül etmek bu imanın kemalindendir yani. Tamam? Bu imandandır. Bunun imandandır olduğunu derili Allah azze ve celle'nin şu kavli. Dem elif rahimehullah'ın söylediği kavil. Şöyle diye ayet zikrettiği ayet ne diyor? "Ve alallahi fe tevekkelu in kuntum mu'minun." Eğer müminseniz ne yapın? Allah'a tevekkül edin bak. O yüzden diyoruz ki tamam tevekkül immandan.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 Tamamıyla karşı tarafa verir, tevekkül verilmediği için alimler bunu haram olan kısma dinden çıkarmayan haram olan kısma sokmuşlardır. Burada bazı ilimleri işte küçük şirk demiştir. Tam bir de böyle bakalım olaya. Bu önemli bir nokta. Mesela tevekkülle tevekkül örnek verdik. Mesela Nebi Sosrem'in okçular tepesini düşünün. Bak, onu devamlı amma örnek veririz. Okçular tepesini düşünün. Şimdi. O yerleştirdi okçuları tepede değil mi? Bunun ismi nedir Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan yapılan? Tevkildir. Çünkü şüphesiz ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam zaferi kazandıracak olan da değil mi? Zaferi elden alacak olan da Allah olduğuna inanıyordu. Ha? İnanıyordu. Bunda bir şüphe yok. Ama okçuları oraya yerleştirmesinin şeyini sadece zahir amellerle alakalı.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 Tam tevekkül kelimesinin içinde Tam bu manaya yoktur zaten. Ama kalp biraz meylettiği için bu adam küçük şirke düşmüştür deriz. Tamam bu taksimat bedehidir yani. Bazı şeyler var illa delile gerek yok yani. Tamam. Bedehi olan işte varlık ikiye ayrılır. Ha? Ebedi olan varlık olmayan varlık. Ebedi olan Allah olmayan Diğer mahlukat. Ha? Yani e, Rab vardır, merbub vardır. Terbiye eden vardır, terbiye edilen vardır. Terbiye eden Allah'tır, terbiye edilen bütün mahlukatlardır. Yani alakül hal böyle. Yani bedehi taksimatları var. Tamam. Aklını direktmen e, ortaya çıkardı bu. Naslar da zaten buna deralet eder. Tamam. Evet. Şimdi daha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 Yok. Yalnızca lafzu olarak fakat, hassaten, illa vesaire bu tipi bir yok ayette. Ama belagat ilminde bir kaydı var. Bunlar ittifak edilmiş kaydedir. Artık, musun? Hani ihtilaf edilmiş bir kaydı de birisi kabul ediyor, birisi reddediyor diye bir şey yok. Bu dilin bizzat kendisi. takdimul ma'mul alel amil yufidul hasır bu kaydedir. Yani ammi bir tabirle anlatayım. Bu da ilmi tabirle değil, anlaşılmaz.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 bir şeyin vef'i onu amma veya buna yakın bir tabir. Bir şeyi bir hükmü bir şey için ispat edip o şeyden başkası için nefyetmek hasır budur. O zaman diyoruz ki takdimul ma'mul alal amil ifadeul hasr. Yani bir şey amili ma'muldan önce yani ma'mulu amilden önce öne almak hasrı ifade eder sadecelik. Yani bu ne demek? Şimdi bak. Aslen Dilin aslına göre demeyin bu yani dilin galibine göre bu cümle nasıl gelmesi gerekirdi? Fettevek kelu alallahi Allahi in kuntum mu'minin eğer müminseniz Allah'a tevekkül edin. Fettevek kelu ala şeklinde gelmesi gerekirdi Çünkü burada fettevek kelu amildir, tamam mı? Ala Allahime emuldur. İyi dinle şimdi. Biraz zor olacak ama en azından bir mukaddime olarak ön bilgi olur ileride.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 و على الله فتوى كله إمكان diyor. Tamam mı şimdi? شئنا. kısmı كله kısmıdır. Tamam. Alallahi kısmı ki bu قسمه، mecrur ma'mul kısmıdır. Aslen قسمه، ne dedik? Ma'mulden önce gelmesi gerekir. Tamam. Eğer إذا ma'mulden önce gelmezse, yani aslından çıkarsa, sonradan gelirse cümlede bu تمام؟ إذا أميل معمول من Şimdi ayete baktığımız zaman lafızlarına dikkat et. Fe tevekkelu. Hiç Arapça bilmesen de dikkat et, dinlersen kasta anlarsın arasından. Evet, tamam? Anladım. Bak. Ayette diyor ki: "Ve alallahi fe kelu in kuntum mu'minun." Şimdi in kuntum mu'minun kısmını çıkar. Geriye ne kaldı? Ve alallahi fe tevekkelu kısmı kaldı. Şimdi burada fiil hangisi? Fe tevekkelu kısmı. Yani tevekkül edin. Amil kısmı ise alallahi kısmı. Car mecrur. Allah'a kısmı. Tamam mı? Şimdi amil fetevekkelu dedik mi? Ha? Dedik ki aslen hangisi önce gelmesi gerekir? Amil. Ayette amil mi önce gelmiş? Fetevekkelu mu önce gelmiş? Önce gelmemiş. Ha? Me'mul önce gelmiş. Hı hı. Alallahi kısmı önce gelmiş. E, o yüzden diyoruz ki burada işte me'mul olan alallahi'nin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 burada herhangi bir hasır olmazdı çünkü fetevek kelu amil alallahi mamul tamam önce amil gelmiş sonra mamur gelmiş sıralama olduğu gibi ama mamulun önce gelmesi amilin sonra gelmesi ki ayette zaten amil olan fetevek körüdür mamul olan alallahidir işte burada mamul olan alallah alallahinin amil olan fetevek önce gelmesi hasır ifade eder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 gerek nifakından dolayı, gerek başka sebeplerinden dolayı, işte toplumu ifsad etmek adına, senin etrafındaki ehl-i sünnetini, sırf zihnini bulandırmak adına, şöyle çıkan insanlar da olur. Hani nerede yalnızca kelimesi de der sana. Sırf et, insanların zihnini bulandırmak için. Ya, o yüzden bunlara vakıf olmak lazım. Tamam. O yüzden diyoruz ki bu ayette, ahi, diyoruz ki bu ayette, iki tane delil var. Tevekkülün ibadet olduğuna dair Ve Allah Azze ve Celle'ye yapılacağı, sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılacağına dair iki tane alamet var. Dikkat et şimdi bak. Tabi Rabbim niyet ederse ileride mesela tefsir dersleri işlemeyi düşünüyorum. Yani kolaylaşırsa vakit noktasında. O zaman zaten bunlar işlenecek. Ancak bunlar hepsi müellifin istilare ettiği ayetler ve biz de şerh makamında olduğumuz için, yani şerh makamındaki kastım.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 Başkasından onu ne yapmak? Nefret etmek. Yani tevekkül Allah'a has kılıp başkasının için nefret etmek. Birinci delil bu. Tevekkülün Allah'a has olduğunu. Ta akdimul ma'mul alel tamam. İkincisi de, bak şimdi ne diyor? İn kuntum mu'minin. Eğer mümin iseniz. Hı? Eğer mümin iseniz. Şimdi burada tevekkülün tevekkülün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 El-muallaku ala şartı yu'demu indi ademi. Bunun açılımı şudur. Eğer bir şart bir şeyle alakalıysa, bir şart bir şeye bağlıysa, o şeyin olmaması, bağlanılan şeyin olmamasına gerektirir. Yani mesela Türkçe mantıkla bak. Oğlum eğer sınavı geçersen ben sana bu bisikleti alırım.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 Kaç tanedir ve bunlar nelerdir? Anladığın şekilde bir anlattım. İki tane olduğunu dedik. Yani er doğru tecrübe birincisi, derse, birincisi eğer mümin iseniz, tevekkülü Allah'a has kılın dedik. Çünkü e, sen, o istilahları kullanmadan tarih tamam. edeyim. Tamam, tabii, tabii tabii. Kendi anladığın şekilde önemli değil. Kelimenin yani bu e, logatta bir kural, bir kaydı olduğu için evet, e,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 El-Hasra Kur'an-ı Kerim'de onlarca Sünnette yüzlerce Bu tip naslar var Hasrı ifade etmiş Sırf bu kaideden dolayı Yoksa yalnızca sadece vs. bu tip Kelimeler olmadığı halde Sadecelik ifade etmiştir Tamam Evet İkinci delil. O zaman dedi ki birinci delil ne? Takdimul Ma'mul al Amil. Peki Allah'a yapılmasının ikinci şey ne? İkinci şeyi olarak da bir şeyin bir şeye bağlanması. Yani dedi ki her lugat'ta, her dilde bu geçerli bir kaydı. Eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül edin deniliyor. Yani Allah'a tevekkül yoksa mümin olmak da yok. Yani bu birbirine bağlı olduğu için evet. bu evet. da ikinci delil. Evet. Şimdi ikinci delil aslında biraz daha şöyle diyelim ahi. Evet. E, dediğimiz gibi bir şey bir şeye bağlıysa o bağlandığı şey yoksa o şey de yoktur. Tamam. Bu doğru ama bunun istilal noktası bunu biz ön mukaddi olarak söyledim. Şudur ahi. Yani imandan olduğunu biz ispatladık mı? Evet. İmandan olan her şey Allah'a karşı yapılmış nedir?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 şimdi bir de e, hani dedik ki te, e, bu Allah'a has kılmasının iki veçiği bir de ibadet olduğunun iki veçiği zaten yani ilk noktasıyla ilk kısmıyla anlatmış olduk ama biraz daha açacak olursak bak şimdi kakaya Allah'a tevekkül eden dediği zaman şimdi bak Allah'a tevekkül eden dediği zaman Allah bize bunu emretmiş oluyor mu?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 isim-i cem'un, "likul ma yuhibbuhu Allahu ve yerdahu minel akwali vel a'maliz zahireti vel razı olduğu, tamam? Bütün işlerin, zahir ve batının, bütün fiillerin ismidir. Şimdi Allah azze ve celle bizden tevekkülü emrediyorsa tevekkül etmemizden razı mı? Bedai bir şey. Emrediyorsa razı. Seviyor mu? Seviyor.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 Türkiye ortamına göre belki de en büyük alimler arasındadır Arapçada. Yani belagat ilminde vesaire. Bunu konuştuk. Yani dedim ki bak, Allah Azze ve Celle imanın şartını söylüyor. El muallaku ale şeyyu adamu indi ademihi. Bunları söyleyince adam, e, tabi itiraz getiremedi ama bak ahi, burada neden bunu söylüyorum? Burası önemli. Şimdi karşı tarafın eğer bedehi kaideler varsa veya bu kaideleri sen ettiğin zaman, karşı tarafın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 Hatta isim vereyim de sorun değil. Çünkü ben onunla konuştum. Hüseyin ağabey ne? Konuştum. Hüseyin Abi ne? Biliyorsun onunla bir konuşmamız da olmuştu başka bir <gülüyor> mesele. Onun mesela kendi kelamıdır. Dergisinde de bunu yazmıştır. Sonra işte kaynaklardan örnekler veriyor. İşte, i̇şte şu mübdedadır, şu haberdir, şudur, budur. Dil kurallarını anlatıyor. O yüzden diyor burada maksat dua-i ta kendisi değildir yani. Atabiliyor muyum? Hani böyle başka bir türlü anlıyor. Alâ <gülüyor>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 E, yüksekliği ifade eden her şey. E, şimdi yerden bir karış yükseklik de semadır lugatta. Diyecek adam sana. Hatta Araplar zamanında yerden, yerde biten çimlere de ne ismi vermiş? Sema ismi vermiş. Neden? Yerden daha yüksek olduğu için. Ha sen itiraz gelirsin. E, cariye bazı rivayetlerde işte rivayetlerde rivayetler var. işte parmağı göğe doğru kaldırın. Olsun diyecek. Sema kelimesi e, yükseklik ifade eder. Eyne kelimesi de hani nerede kelimesi de Hem mekan hem de değer ifade eder. Elini kaldırarak değer kastetmiştir. Yani atabiliyor muyum? Bunların hepsi lugat'ta var. Ahi. Yani bu işgal nasıl çözülecek? Yani bak. Hakikaten bu bir itiraz. İtiraz değil değil. Yani bunun ilmi bir değeri yok bu bizim cahilliğimiz olur. Yani adam sana diyor ki. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye nasıl sordu? Ey Allah. Allah nerededir? Şimdi nerede kelimesi? Iki, nerede kelimesinden iki şey anlaşılır. Bir.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 böyle çoluk çocuk zaten çoluk, o kafir çöpçü kafir bakkal kafir diyebiliyor yani bu kadar net anlatabiliyor muyum? İşte bak bu kadar e, ilmi yetersiz olan insanlar bu kadar kişiyi ifsad ediyorsa tekfir mevzusu olarak düşün bir de eşari olan şu Hasan Ustak acaba Türkiye'ye koysak ne yapar? o da ayrı bir mevzu Aha. ama kişi adam akıllı mevzuları anlarsa adam akıllı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 bir saat oldu o zaman bırakalım akhi. Bırakalım. Önümüzde o zaman rahmet rahbet ve rahmeti anlatacağız. Yani neler kaldı şimdi önümüzde delilleriyle beraber zikretmemiz gereken? Birincisi ha? Rahmet. Ha, e, tabii burada tevekkül hakkında birkaç tane daha şey anlatayım. Ondan sonra tevekkülü bitirelim. Önümüzdeki dersten itibaren neler kaldı önümüzde? İşte rah rahbet kaldı, rahbet kaldı, huşu kaldı, kaşve kaldı, inabe, istiane, istiğase, istiaze, zebeh, nezir vesaire Bunlar var. Tamam Şimdi, ee, Evet Şimdi okay. tevekkül dedik. Şimdi tevekkülü bitirmeden ehe, bırakırsak yarım olur. Çünkü müellif iki tane ayet veriyor tevekküle delil olarak. Birincisini anlattık o Allah efet tevekkülü, imkun Eğer müminseniz ne yapın? Sa tevekkül Allah'a haskılın. Sadece Allah'a tevekkül edin. Ve bir delil daha veriyor. Allah azze ve Celle buyuruyor ki ve kabulühu Müelif rahim Allah şöyle diyor diyor ki ve kabulühu ve Allah azze ve Celle'nin şu kavli de tevekküle delildir. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül ederse, her kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona kafi gelir. حَسْبُهُ yani kafihi demek ahi. حَسْبْ yani el-kifayet. Yani Allah ona yeter. Yani sanki şöyle demiş oluyor. Kim yani مَنْ يَتَوَكَّلْ Yani مَنْ يُفَوِّضْ اَمْرَهُ اِلَى اللّٰهِ فَهُوَ كَافِهِ Kim?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 Sonra müellif ne diyor? Ve delilü'l-ragbeti ve rahbeti vel kuşu. Rahbe ve rahbe ve kuşunun delili Allah Azze ve Celle'nin şu kabridir diye devam ediyor. Biz buna inşallah önümüzdeki dersten itibaren devam edeceğiz. Fıkha geçelim. Allahu alim ve sallallahu ala nebiyyine Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'ya.